İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla. Herkese merhabalar. 94.9 açık radyo dediniz ve İklim için program başladı. Ben Can Tombil Ben de Ömer Mardam. Özge Ankara bugün yanımızda yok ama destekleri için Buket Eriçe dinleyicimiz Buket Eriçe bu vesileyle bir teşekkür ederiz. Evet, şimdi taze haberle başlayalım. Hem iklim hem çevre konusunda hayati önem taşıyan bir dava görülüyordu. Açıkcası dede de birazcık bahsettik ama çok ne kadar <gülüyor> üzerinde dursak yeridir diye düşünüyorum. Bu Plain Stupid kampanyası yani İngilizce'de bir kelime oyunu yapılıyor. Plain hem uçak demek hem de düpedüz aptallık uçak aptallıktır ya da düpe düz aptallıktır diye 13 e, 13 kişilik bir kampanya e, sefa, şey grubu aktivist grubu e, Heathrow e, Heathrow'da yeni e, e, hava yollarını büyütecek yeni havalimanını büyütecek North Runway dedikleri kuzeydeki pisti genişletecek bir şeyi engellemek için kendilerini e, şey perde ne derler tel örgülere örgülere evet zincirlemişlerdi. Ee, ve bunun davası devam ediyordu. Ee, tabii nite e, yerleşik e, yani Britanya'daki yerleşik medyada şeyin e, reklam şirketlerine ve özellikle de büyük şirketlerin sahipliğine de derinden bağlı olduğu için bu aktivistleri, plain stupid aktivistlerini, üyelerini poligan diye bunlar serseri bunlar neredeyse terörist diyecekler çapulcu. Diye yani çapulcu evet aynen çapulcu diye bağırdılar ve e, fakat yargılandılar ve dün de bir ilk karar çıkmış durumda. E, ve 24 Şubat'a kaldı ama e, yani tamamen şey çıktı. District Judge dedikleri bölge yargıcı Deborah Wright hanım şey demiş. Hava Limanı'na 13 Temmuz 2015'te verdiğiniz zarar kelimeyi kelimesi kelimesine şöyle iki kelime absolutely astronomical demiş evet. kadın. Yani e, bu Guardian'dan okuduğumuz bir haber. Sadece 22 uçak e, uçuşun iptal olduğundan atıl hatmak lazım. Astronomik bir zarar verdiniz ya. Evet, hapiste yatmak zorundasınız korkarım ki de verdiğiniz diye. Çok e, önemli bir karar bu. Çünkü e, Günde 1300 uçuş gerçekleşiyor ve 22 uçuş e, iptal olmuş bu eylem dolayısıyla. Verdikleri zarar da bu. Yani üç, sabaha karşı 3.30'da oluyor hı hı. Temmuz'da ve yolcuların bir kısmı bekleme, beklemişler, gecikmişler. 25 uçuşta zarar dediği bu yani. Şimdi çok uzun zamandan beri devam eden bir mücadele. E, ve Amerika'da daha yeni e, Delta Beşlisi diye adlandırılan grubun e, aldı, kazandığı büyük bir hukuki zaferin tam aksine mücbir sebep e, gerekçesini kabul etmedi mahkeme. Yani şunu söylüyorlar. Biz bunu iklimin dünyanın yanıp tutuşmasını önlemek için öyleçsinde büyük bir zararı önlemek için kendimizi buraya zincirliyoruz yoksa deli değiliz diyorlar. E, ama bunu kabul etmemiş ...Hakime Hanım... ...şey demiş... ...Right Yargıç... Acı çekeceksiniz. <gülüyor> Yok hepsi bu kabul etmeliyim. Bunlar haydut değil demiş. Hmm. Çok lütfetmiş... ...ve şey demiş yani... ...hepsi ilkel insanlar bunlar... ...ama ne yapayım demiş... ...olay o kadar ciddi ki... Ben de emir kuluyum... <gülüyor> Onu söylememiş. Bağımsız İngiliz yargısı, Britanya yargısı adına kraliçenin yargı organı e, ya da halkın. E, kaçınılmaz olarak galiba hepiniz hapis cezasına çarptıracaksınız. Öyle görünüyor demiş. Şeyler diyor ki e, katılanlar da. Düşünsenize var. cezaevine girdiklerini bu insanların ne suçun var diye soracak oradaki koğuş arkadaşı kutup ayısı kılığında havalimanında yerde yattım diye cevap verecek o da evet, kendimi zincirledim gidecek. diye evet hapisteyim diyecek şimdi e, e, fakat e, baya e, öden sonra yani tabii ki biz e, burada bulunduk demişler yani yargılanan kişiler Piste çıktık ama bizim eylemlerimiz insanları kirlenmenin, hava kirlenmesinin ve iklim değişikliğinin zararlarından ölen insanları e, kurtarmak için, ölümden kurtarmak için yaptık demişler. Ve oraya katılanlar da bu bir farstır diye bağırmışlar evet. ve hatta shame on you diye de yargıca bağırmışlar utan utan diye. Belki de günün sözü bu olabilir çünkü şey diyorlar sonra da. Yani biz bütün aldığımız desteklere ve dayanışmaya çok teşekkür ediyoruz. Bütün dünyadan geldi ve çok gurur duyuyoruz yaptığımız bu emisyonlar uçuştan çıkan emisyonları önlemek için iklim değişikliği ve hava kirlenmesi hidrodan insanları şu anda da öldürmekte ve hükümetin cevabı da daha da büyütmek için yeni harcamaları kısıtı diyor iklimle ilgili şeyleri ve şöyle de demişler E, hava limanının büyütülmesi projeleri e, gündemde kaldığı sürece Plain Stupid burada olacaktır kalacaktır ve biz burada uzun vadeli kalıyoruz demişler. George Monbiot geçen hafta bu, bu konuda böyle bir karar geleceğini tahmin eden e, Guardian yazarı George Monbiot daha önce önemli bir yazı yazıp bizi bu konuda uyarmıştı. 13 iklim protestocusunun protestosu aslında hooligan diyorlar. Ee, ama bu aslında uçuşla filan ilgisi yok. Uçak seferleriyle e, ağır bir apağır bir e, demokrasi açığını işaret ediyor diyorlar. Çünkü zaten bütün hukuki boşluklardan yararlanıyor uçuş şirketleri ve e, hem gürültüden hem yakıttan yakıt vergisinden hem hava kirlenmesinden hem de en önemlisi iklim mevvedidir zararlardan herhangi bir şekilde denetlenmiyorlar hiçbir mesela Paris'te anlaşma yapılıyor önce vardı diyor Paris anlaşmasında bu konuyla ilgili de bir şey vardı kısıtlanmalı diye sonra ne sihirdir ne keramet bir gün içinde kalktı diyor yani tartışılan metinlerde biz doğrudayken Özge Can'la filan girip çıkılıp pek ben takip etmiyordum şeyleri ama Salonda konuşulan o uzun dırıbırıları takip etmiyordum ama yani kulağımıza geliyordu tabii. Aa, köşeli parantez içinde var işte bilmem ne filan. Sonra o uçup gitti. Halbuki yani e, tam bir hukuki boşluk içinde ve tek kelime de yer almıyor. Şimdi mesela Paris Anlaşması'nda o dünyada göklere çıkarılan Paris Anlaşması'nda ...tek kelime yok uçuşla ilgili... E, ...bunun emisyonları ile... ...oysa %6'sıymış... ...Britanya'nın... ...Sera gaz emisyonlarının... ...ve e, ...dünyada da %2... ...oluşturuyor uçak uçak işi... Fakat böyle gittiği takdirde ki böyle gitmeyeceği daha da kötüleşeceği de apaçık işte bu kararlardan. Hava limanları, işte 3. İstanbul Havalimanı bir tarafta, her tarafta yeni şeyler yapılıyor. Uçuşlar arttırılıyor. Ve %22'ye çıkacakmış. 2050'ye kadar, 35 sene içinde iş bitiyor yani. %22'den bahsediyoruz ve bunun, bunun tahmini Avrupa Parlamentosu'nun tahmini. 22 emisyonların ve bütün bu söylenenler o zaman uçup gitmiş olacak. Halbuki bu ICAO denen Birleşmiş Milletler kuruluşu da uluslararası sivil uçuş örgütü Üç tane politikası var. Bir tanesi offset. yeşil şeyi telafi mekanizmaları var ya hiçbir şey aramayan sera gazlarının. İkincisi biyo yakıt denen bir şeyi koymak. O da ormanların yok edilmesiyle eş anlamda aynı anlama geliyor üçüncüsü de bir takım Aa, teknolojiler yapacağız e, kısacağız diyorlar tamamen spekülatif ve gerçekleşmeyecek teknolojiler çünkü zaten uçak teknolojisi artık <gülüyor> son noktasına kadar gelmiş geliştirilemiyor evet. yıllardan beri bunu da biliyoruz yani Türkiye'deki durumu merak edenler için Türkiye'de 55 havalimanı bulunduğunu söyleyelim Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin internet sitesinden baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda yapılmış olan bir açıklama var. Bu yıl içerisinde 6 yeni havalimanının hizmete gireceğini söylemiş Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Bunlar Rize Artvin, Edirne Kıklareli, Yozgat Havalimanı, Niğde, Aksaray Havalimanı, Karaman Havalimanı, Batı Antalya Havalimanı olacakmış. 6 da bu yıl içerisinde açılacakmış toplamda 61 havalimanı olacakmış Türkiye'de. Peki bu, bu bakana enerji ya tabii kaynaklar ya da çevre bakanına soru sormuyor mu? Ne olacak peki Paris'te e, kısma karar sizde niyet beyan ettiniz, katılım bildirisini imzaladınız. Yakında da Şubat'ta mı Mart'ta mı ne anlaşmaya da imza atacaksınız, taraf olacaksınız. Ondan sonra ne olacak bu havalimanları ve bu uçuşların artmasıyla? Nasıl tutturacaksınız hedefleri diye evet. köysel iklim değişikliği hedeflerini kimse Bilmiyorum. sormuyor Bilmiyorum. değil mi? Bilmiyorum. Yok ama mesela e, Tarım İl Müdürlüğü'nün içerisinden tutunda devlet, e, denizcilik ve haberleşme bakanlıklarına kadar birçok e, şeyin e, planı var. Eylem planı var. E, beşinci bildirim olarak geçen en son yayınlanan bir raporu var. Mesela Devlet Su iş, e, devlet su işlerinin Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığı ile beraber yaptıkları. ya yani çeşitli metinler var. Tehrik olarak bazı şeyleri bulabilmeniz mümkün ama bunları yorumlayan ve insanlara aktaran bir yetkili bulabiliyor musunuz? O kısmında ben pek iyi değilim. Yok böyle bir şey. Yani fecaat bir şey yani. Ee, ve şunu da şöyle bitirelim. Ee, bu meseleyi çok önemsiyoruz bu Plain Stupid olayını. Çünkü e, biz buradayız bir yere gitmiyoruz dediler. Bütün e, Hakimin dar hukuki yorumunu da reddettiler. Dünyanın dört bir tarafından da destek geliyor. <gülüyor> e, i̇ki e, şey çıkacak demişti George Monbiot e, bu olaydan, bu davadan. Bir tanesi legal statüsü, protestocuların ne yaptığını. Bunun ne olduğunu önceden bilmemize imkan yok demişti. Evet. Geçen hafta yazdığı yazıda şimdi görülüyor ki en kötüsü. En kötüsü çıktı. Ötekisi ise e, moral ve ahlaki etik mesele diyor statü. Bu bu çok önemli çünkü eğer şöyle bitirmişti yazısını e, ş, kanaatim şu ki diyor eğer e, kilit altına alırlarsa kodese tıkılırlarsa o zaman tarih onlara, tarihin onlara vereceği yargı şeylerle aynı olacaklar. Kadın haklarını savunanlarla, yani kadınlara oy hakkı, safrajet deniyor ya onlara. Evet. Ya da çartist hareketle bütün kendi haklarını savunmak için ya da sendikaların kurulup işletilmesi için mücadele veren emek örgütlerinin ya da insan hakları, sivil haklar, vatandaş hakları e, şeylerini savunucuları ya da gay hakları savunucuları, LGBT savunucularıyla aynı. Yani bunlar aşağılanıyorlar, küfür yiyorlar ve yargılanıp mahkum da ediliyorlar. Ama kamuoyunun vicdan mahkemesinde kesin olarak, nihai olarak beraat ediyorlar. Beraat edilmekle kalmıyorlar. Yüceltiliyorlar. İşte budur diyor. Demokrasi kahramanlarının na olacak şey budur diyorlar. Durum budur yani. Durum bu. Biz siz Greenpeace falan diyor. Greenpeace. Onlar biz en temiziz diyor Cumhurbaşkanı. Onun şeyindeki çizgisindeki insanlar da yeni havalimanları, kalkınma şeyleriyle en, hem en çevreci biziz deyip hem de en yok edici ve bir zamanlar üçüncü köprü için cinayet diyen Cumhurbaşkanı sonradan cinayeti işleyen ne derler? Katil. Cani. Tam aynı kelime yani. Evet. E, peki sonra şimdi e, cinayeti neden yapıyorlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak? Bir açıklaması yok. Evet. E, i̇stiyorsanız biraz daha büyük olaylardan da bahsedebiliriz daha da büyüğünden aslında birbirinden önemli olaylar bunlar ama Dünya Sağlık Örgütü bu yıl dünyada yaklaşık 60 milyon insanın sağlığının elini olarak bilinen iklim olgusundan etkileneceği uyarısını yapmıştı bunu söyleyelim. Yani e, örgüt yani Dünya Sağlık Örgütü sıcaklık ve yağış modellerindeki aşırı değişikliklerden en çok trafik bölgelerde yaşayanların etkileceğini, etkileneceğini söylemiş. Evet. ve e, Pasifik Okyanusu sularının orta ve doğu kısmındaki ekvator bölgesinde alışılmadık derecede ısınmasından kaynaklandığını da hatırlatmak lazım El Niño'nun. Ama El Niño da zaten şeyden, küresel iklim değişikliğinden etkileniyor. Yani bu tamamen diyalektik karşılıklı bir fizik etki yani. Ve sıklıkla artık ortaya çıkmaya evet. başlıyor. Ee, en fazla zararı görecek olanlar da e, Güney Pasifik, Orta Amerika ve Güney Asya'da yaşayan insanlar olacakmış yapılan e, bu açıklamaya göre. Heh, bir de Afrika boynuzu yani Afrika'nın hemen... Doğu kısmı. Etiyopya falan. Evet Afrika'nın güney ve doğusu güney pasifik olarak nitelendirilen bölge olarak nitelendirilmiş tehlike bölgesindeki bölgeleri bu örgüt. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil risk yönetimi ve insani yardımdan sorumlu yöneticisi Eric Brennan'ı da konuşmuş. Sağlık üzerindeki etkilerinin çok ciddi olacağını söylüyor. Ve yine en savunmasız, en yoksul ülkeler yaşlılar ve çocuklar etkilenerek diye de ekliyor. Evet Aynen öyle. Bir de ben ekleyeyim büyük resmi koyuyoruz madem. Çok önemli birkaç şey daha var. Onlara da daha sonra belki çeşitli programlarda değinme fırsatımız olur ama... ...en önemli araştırmalardan biri de yeni yayınlandı. Karbon Ayak izini hepimiz biliyoruz. Sürekli evet. olarak konuşuyoruz. Hatta Açık Radyo'nun bir kitabı da var bu konuda. Karbon Ayak iziniz diye <gülüyor> hem çeviri hem de Türkiye'ye uyarlanmış durumda... ...ekolojiye, gezegene verdiğimiz... ...bireysel zararı da... ...fakat yeni bir araştırmada... 188 seksen sekiz... ...ülkenin... E, ...ortalama adam başı... ...ya da kişi başı... ...nitrojen ayak izi... ...diye bir kavram biliyor musun? Azot. Nitrojen ayak izi. ayak izi mi? Evet. Bu yepyeni bir şey. E, ve... Aynı sebeple çevreyi, havayı ve şeyi kirletiyor. Gezegeni mahvediyor. Ve atmosferin yüzde seksen'i zaten N2 diye formüle edilen azottan oluşuyor. Fakat bu başka diğer kimyasallarla etkileşime girmiyor. Dolayısıyla da zararlı da değil. Ama tarihin büyük bir kısmında da zaten... ...reaktif bir... ...etkileşime giren bir şekilde... ...ancak amonyak ya da azot oksit... ...şeklinde... ...kahkağa gazı da deniyor... ...ona dönüyor... ...bunu da ya bakteriler yapıyor... ...ya yıldırım düştüğü zaman... ...oluyor... ...ya da bitkilerden... ...baklagillerden filan çıkıyor... Evet fakat şimdi endüstri devriminden bu yana bambaşka bir tablo var tabi insanın şeyi insanlar nitrojenin reaktif etkileşen azotu atmosfere iki sebeple atıyorlar bir tanesi fosil yakıt yaktığın zaman çıkıyor ikincisi de neyle gübreyle hayvancılık tarım evet. endüstrisi birincisini Volkswagen'i çok tartıştık Şu anda dünyada Çin, Hindistan, Amerika ve Brezilya en büyük problem oluşturuyorlarmış. Ama yeni bir araştırma bu çok. Nature Geoscience'da. Ülkeden ülkeye müthiş değişiyor. Mesela zengin bazı ülkeler... Bugün Hong Kong günü herhalde. Açık gazetede Hong Kong'a başladı. ile başladık Hong Kong'a. Devam da ettik evet. açık gazetede. Şimdi gene Hong Kong... Hong Kong ve Lüksemburg her yıl adam başına 100 kilo gibi çok zengin ülkelerde böyle azot bol kullanımı, gübre kullanımından oluyor. Ve muhakkak bir gübre vergisi, nitrojen azot vergisi gelmesi aksi takdirde bunun da önlenemeyeceğini ve şey de öneriliyor. Üzerine yazalım azot çıkarır diye etiket koyalım diye. Paketlemenin üstüne. Böyle bir durum. Belki bir parça çalarak bitirelim mi? Bitiyor o evet. zaman program. Ee, Sam Cooke'da bir süreden beri çaldığımız önemli bir müzisyen. Onun son parça olarak onu çalalım. Nobody knows you when you're down and out. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Once I lived the life of a millionaire Spending my money I didn't care Taking my friends out for a, a mighty good time I bought that bootleg liquor, champagne and wine Oh, but then my money began to fall so low I couldn't find no friends, I had no place to go And if I ever get my hands on, on a dollar again I'm gonna hold on till that eagle grins Cause I found out that nobody wants you Nobody wants you when you're down and out When in your pocket, oh there's Not one penny, you find out your friends, oh, you just haven't got any, but oh, just as soon as you get up on your feet again, you hear the İklim bir iklim adaleti güncesi. Allah, Allah, Allah. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ahoa, ahoa, ahoa. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Pombi. Allah.